Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ala alihi ve alihî sh ve sahbihî ecmaîn. Eûzü billahi'ş şemî'il alîm mineş şeytânir recîm. Rabbi eûzu bike min hemazât eş şeyâtîn. Fe aûzü bike Bismillahirrahmanirrahim. فاذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولا كل لا يشعرون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقران العظيم. وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا.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 Münevver ve aydın kullarından kılmıştır. Kendisini aydın zanneden nice karanlık insanlar vardır. Kur'an'ın nuruyla nurlanmayan aydın olmaz. وَمَلَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ Allah kime nur vermezse, onun için artık nur bulunmaz. Nereden alacak? Pazarda satılmaz. Nur Kur'an'dadır. Kur'an-ı Kerim nurdur. Muhammed Mustafa nurdur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Rabbimiz tebarek ve teala adyâkum minallahi ve Kitabı mübin Size Allah'tan nur geldi. O Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her şeyi açıklayan kitap geldi. O Kur'an'ı kerimdir. Diğer ayet kerimesinde ben zellâ Nurum Mübina. Biz size her şeyi beyan eden, aydınlatan bir nur indirdik. O da Hazreti Kur'an'dır. Demek ki Hazreti Kur'an'da Muhammed Mustafa'da sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nurdurlar. Allah Teala nurların nurudur. Allah nurus semavati vel ve Allah göklerin ve yerlerin nurudur. E, o nurunu bize Kur'an'la ulaştırdı. Şimdi Kur'an dinlemeyen, tefsir dinlemeyen, Kur'an-ı Kerim'den nasiplenmeyen adam nasıl aydın olacak? Nasıl nurlanacak? Kendisini Yaradan'dan haberi olmayanın ne tür bir faydalı ilmi olacak? Neyi bilirse bilsin, Rabbini bilmeyen neyi bilmiş olur? Neyi bilmezse bilmesin, Rabbini bilen neyi bilmemiş olur? Ne kaçırmış olur? Ne zarar etmiş olur? Onun için sizler doğru adrestesiniz. Allahu Teala ve Teccel Hazretlerinin son kitabı, değişmeyecek olan, neshedilmeyecek olan, kıyamete kadar baki kalacak olan en muazzam kitabının sofrasında ruhlarınızı doyurmak üzere bu yayını dinlemektesiniz Allahu Teala Hazretleri nimetimizin şükrünü bize ilham eylesin içinde bulunduğumuz nimetin ne kadar büyük bir saadet olduğunu bizlere idrak etmeyi müesser eylesin çünkü hakikaten bilemiyoruz yani insan nimet elinden çıkmadan kıymetini bilmez onun için şu İslam'dan mahrum olan şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olma şerefinden mahrum olan İnsanları gördüğümüz zaman, duyduğumuz zaman Allahü Teala Aleyhisselam Hazretlerini hiç tanımayan Allah'ın oğlu var diyen işte Haşa hanımı var diyen Haşa, bu Hristiyanları, bu Papaları, Papazları gördüğümüz zaman, duyduğumuz zaman yani insanların milyarlarca insanın ne büyük ve cihalette ve felakette bulunduklarını e, tabii ki e, efendim duyup bildiğimiz zaman işte o zaman anlıyoruz ki. Ne büyük nimete sahibiz, ne kadar zenginiz elhamdülillah Allah Teala bu millete, bu Türk milletine, bu necip millete e, İslam'ı nasip etmiş. Efendim, Türk milleti çok akıllı bir millet, şorlu bir millet, idrakli bir millet oldukları için hiç harbetmeden, efendim, hiçbir e, kılıç zoru görmeden efendim kendileri zaten cengaver millet oldukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ötruküt Türkler size saldırmadıkça sakın Türklere dokunmayın." buyurmuştu ta o zamanda. Çünkü Türkler çok e, güçlüdürler, kuvvetlidirler. Onun için onlarla baş edemezsiniz Buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla bir daha Habeşlilere ve "De'ul Habeşete ma Habeşliler de sizi e, sizi terk ettikleri sürece siz de onlara bulaşmayın." İki kavmi ee, özellikle hesabına tembih etmişti. Onun için Türk milleti kendi hür iradesiyle, aklıyla, fikriyle İslam'ı seçmiş ve İslam'ı şaha kaldırmış. İslam'ın sancağını dünyanın her tarafına dikmiş. Aziz millet elhamdülillah İslam ile şereflenmiş İslam'ı da aziz etmiş bir millet. Onun için ne kadar hamd edecek azdır, ne kadar Şükretsek azdır Müslüman vatanında Müslüman anadan babadan Doğarak Allah'ımıza kitabımıza inanma saadetine bulunuyoruz Bu nimet Parayla pulla alınacak bir şey değil Bizden daha akıllarına daha güzellerine Daha meşhurlarına daha zenginlerine Nasip olmamış Bir şeref Rabbimiz Tebareke ve Teala Tarafından bize e, İhsan edilmiş fazlu keremiyle Lütfedilmiş onun için evvela hamd edelim. Allah nimetimizi artırsın, kıymetini bildirsin. Şimdi tesir dersimizden Bekara suresinin 11. ayet Celle-i Cemilesi dersimiz münafıkların hallerinden bahsediliyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevla Teala Hazretleri tarafından peygamber olarak gönderildiği zaman tabi Mekke döneminde çok sıkıntılar çekmiş. Sonra Medine-i İmnevere'ye hicrete mecbur edilmiş. Ve bu hicret neticesinde İslam yayılmaya başlamış, böylece yeryüzünden fesat kalkmaya başlamış, bozgunculuk kalkmış, düzen ve salah dolmaya başlamış, adalet, çünkü İslam'dan evvel tabi cahiliyet dönemi diye tabir edilen o dönemde zulüm kol geziyor, fesat, bozgunculuk, tefecilik, efendim adam öldürmek, kan davaları, husumetler, efendim İnsanların alınıp satılması, efendim, insanların birbirine parayla, soyla tahakküm etmesi, insanların birbirlerini rengi yüzünden, e, dili yüzünden, fakir yüzünden aşağılamasının etcesinde büyük fesatlar, büyük fitneler dolmuş iken Medine-i Münevvere sonra din-i mübin İslam'ın yayılmasıyla beraber bütün bu fesatlar yavaş yavaş azalmaya başlamış. Ancak Medine i de bazı münafıklar türemişler. Müslümanız demek zorunda kalmışlar. Kalplerinden iman etmemişler. Onun için evet, fırsat buldukları noktada günahları bırakmamışlar. E tabi aleni yerlerde de günah işleyecek e, halleri mecelleri kalmamışsa da e, bu fesadı, bu fitneyi, İslam dışı hareketleri İslam'a Kur'an'a uymayan sünnet seneye muhalif olan e, faaliyetleri sürdürmekteler bunun üzerine sahabe-i kiram tarafından onlara nasihat edilmek üzere deniyor ki estaizu billahi bismillah ve onlara denildiği zaman la <gülüyor> tufsidû fesat çıkartmayın bozgunculuk yapmayın fitne uyandırmayın insanların düzenini bozmayın maddi manevi menfaatlerini ihlal etmeyin Fil ardı. Yeryüzünde. Niçin? Çünkü günah işlemek yeryüzünde fesattır. Kafirlere ediyorlar, Münafıklar Müslümanların sırlarını kafirlere ifşa ediyorlar. Müslümanların aleyhine kendileri de Müslüman geçiriyorlar ama gidip kafirlerle birleşip onları Müslümanlara karşı kışkırtıyorlar. Nizamı, düzeni bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Birçok günahlar işliyorlar. Tabi günah, her günah bir Fesattır, ifsattır çünkü ölçüde tartıda eksiklik yapmak, efendim alırken fazla almak, verirken noksan vermek. Mesela ekonomik bir ifsat, e, faizcilik, rüşvet. Rüşvet öyle bir fesat ve ifsat ki bütün düzen onunla bozulabilir. E çünkü rüşvet alan bir memur haklının işini yapmaz, haksızın işini yapar. Haklıya kaybettirir, haksıza kazandırır. E, rüşveti alan bir hakim olsa... Davayı mazlumun aleyhine neticelendirir, zalimi lehine sonuçlandırır. Mesela, rüşvet ne demek? Rüşvet alınan verilen bir toplumda hangi kural geçer? İşte fesat, ifsat. İslamiyetin hükümlerinin tamamı ıslaha yöneliktir. Yani kulların düzenini temin gayesiyle Rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Bunun dışında bak kumar, ne büyük bir fesat ifsat, ne ocaklar batırır. Efendim, ne insanları intihara sürükler. Mesela içki, sarhoşluk ne rezaletler çıkarır. Boşanma davalarının, karı koca ayrılıklarının, kavgaların gürültülerin, nice öldürme, yaralama hadiselerinin ve çaire sebebini sor araştırsanız, efendim emniyetlerde bu kadar e, dosyalar vardır. Çoğunda içki çıkar. Sarhoşluk çıkar. Uyuşturucu, esrar, afyon bunlar ne belalar, ne fesatlar mesela. Hep İslam'ın yasak ettiği şeyler. Bakarsanız sonunda ne çıkar? İfsat çıkar. Onun için bu münafıklara nasihat ediliyor sahabe-i kiram tarafından. Deniliyor ki, kendiniz zaten kendi kendinize Allah'la aranızda ne güneşliyorsunuz. Biz buna vakıf ve muttali olamıyoruz. Gaybı bilmiyoruz. Ama açıkça güneşliyorsunuz. E, toplum arasında açıkça işlenen günahlar, dine ihanet, yani İslam'ı aşağı tutmak, yeryüzünde fesat çıkartmak anlamına geliyor. Allah-u Teala Hazretleri, kullarının hallerinin güzelce devamını temin için dünyada cennet hayatı onlara yaşatmak için İslam'ı gönderdi. İslam'ın bütün hükümleri adaletin ta kendisi. Onun için bunları sarılanlar, bu hükümleri yaşayanlar arasında asla bir fesat söz konusu olmaz. Ama İslam'ın hükümlerinden yüz çeviren insan kendi nefsine uyacak, şehvetine uyacak. E bu sefer hasettir, kıskançlıktır, kibirdir, gururdur, tarafkirliktir, efendim e, ne diyeyim kavmiyetçiliktir, ondan sonra efendim işte kan davalarını sürdürmektir. Allah'ın hükmüne razı olmayan insanların nefislerine uymaları kaçınılmazdır. Çünkü ya Allah'ın buyruğuna uyacaksın ya şeytanın nefsini uydurduğuna uyacaksın. İnsanlar için başka yol yoktur. E Allah-u Teala'nın buyurdukları mahza hidayettir ve halis bir saadettir. Nefsi şeytanın teşvik ettikleri şeyler Güzel gösterdikleri şeyler aslında felakettir. Ama Mevla imtihan olsun diye tabi nefsi şeytana da bazı imtihan hikmetine binaen müsaadelerde bulunmuştur. Şeytan bazı süslemeler yapar, tezinatlar yapar, güzel gösterir, kötüyü güzel göstermeler yapar. Onun için Mevla bu nefsi nefsi şeytana da bazı imtihan Kötü ameli kendisine güzel gösterilen, çekici gösterilen ve onu o sebeple güzel gören adam hiç İslam'ın emirlerine, yasaklarına riayet ederek iyi iyi kötüyü kötü, kötü hakka hak batılı batıl bilenle bir olur mu? E şimdi adamın ölçüsü yok, terazisi yok, mizanı yok, merciği yok, başvuracak, kaynağı yok. Ne? Canın böyle istiyor. E senin canının istediği ya başka insanlara zararlıysa, ya halka topluma zarar veriyorsa, çoluk çocuğuna zarar veriyorsa senin canın istiyor diye bu olur mu yani işte? Senin canın önüne gelenden yatıp kalkmak ister, önüne geleni yiyip içmek ister, adamın malını gasp etmek ister, e benim yok onun niye var kalkıp arabasını çalmak ister. E senin canın her şeyi ister ya. Hiç nefsin isteği, delil olur mu, ölçü olur mu? Bir şeyin güzel veya çirkin olduğunu efendim, tespit edecek bir kaynak olabilir mi yani? Onun için Rabbül Alemin kullarını boş bırakmadı. Ta Adem Aleyhisselam'ı cennetten indirirken ona buyurdu. Şaidullah <Sessizlik> Bey, Ey Adem ve Havva. Şeytan da tabii zaten çıkarılmış cennetten, kovulmuş. Hep dünyaya iniyorsunuz. Şimdi bendense bir hidayet gelecek. Ta Adem Aleyhisselam'a sayfeler geldi Allahü Teala'dan. Kur'an'dan önce bu kadar sayfeler geldi. 104 kitap diyoruz. Dördü büyük kitap, yüzü sayfeler olarak biliyoruz. Bütün bunlar Allah'ın hidayet rehberleri. Bulundukları e, i̇ndirildikleri dönemde bulunan insanlara yol gösteren rehberler. Şimdi size benden idaat gelecek. Femen ve Artık benim idaatime uyanlar, onlara ne korku var, ne de mahzun olurlar Ebediyen, korkusuz, üzüntüsüz, dünyada da, ahirette de yaşarlar. Ama benle aradığım benim zikrimden, kitabımdan, Kur'anımdan, hangi dönemde, hangi kitabı indirdiysem kim ondan yüz çevirir? Benim vaazımdan, övdüğümden geri durur. Dünyada ikiye bir araya gelmez. Geçimi dar olur, kalbi sıkışık olur, mezarı dar olur, her şey dar olur. Dünyanın en zengin adamı olsa içi içine sığmaz, mutluluk ve huzur bulamaz. Çünkü bu saadet parayla değildir. Nice zenginler, şöhrette kavuşmuş insanlar, herkes ben de onun gibi olsaydım diye imrenen, imrenen, e, imrenilen insanlar e, kendilerini öldürmüşlerdir. Çünkü mutluluğu İslam'ın dışında Allah'ın gönderdiği hidayet rehberinin dışında Yanlış adreslerde aramışlardır Bunalıma girmişler ve çıkamamışlardır Onun için hayatları dar olur Mahşerde de halleri kıyamet günü Onları kör olarak Haceteceğiz sırrınca amalık olur Onun için şimdi bize rehber geldi Hangi şey güzel hangi şey çirkin Hangi şey hak hangi şey batıl Hangi şey farz Hangi şey yasak Hangi şey emir, hangi şey neyi? Bunların tespitini bize Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yaptı. Muhammed Mustafa'yı da gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. O Kur'an'ı bize tefsir etsin, hadis-i şerifleriyle bize açıklasın. Böylece elhamdülillah ondan sonra ulema-i evliyayı da gönderdi. Onlar da bu ayetten, hadisten çıkan manalardan fetvaları çıkarttılar, meseleleri çıkarttılar, ilimleri derlediler, mezhepleri, meşrepleri, tasavvuf yollarını belirlediler. E artık şimdi yani bu kadar hidayet nuru parlamışken Bocalamanın ne anlamı var? Onun için münafıklara deniyor ki La tufsidû fil ard Mevla böyle Ben peygamberler gönderdim Emirler yasaklar tayin ettim Yeryüzünü ıslah ettim Yeryüzünü düzene soktum Siz benim dinimi Terk ederek emirlerimi çiğneyerek Yasaklarımı işleyerek yeryüzünde Bozgunculuk yapmayın Ama maalesef bu emirler Tutulmuyor Şimdi fesadı iyi anlamak lazım. Bozgunculuğu güzel tefsir etmek ve yorumlamak lazım. Sizin de bunu güzelce anlamanız lazım. İnkar. Allahü u Teala inkar. Ayetlerinden birini inkar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden birini inkar. Allahü Teala'nın haramlarından birini helal demek. Helallerinden birini yasak etmek. Masiyet işlemek, günah işlemek bunların hepsi fesat, ifsat. Onun için bu ince bir mana. İslam'dan, insan İslam'dan uzaklaştığı kadar fesattadır, ifsattadır. İslam'a yakın olduğu kadar salahtadır, islahtadır. İnsan kendini yaratmaktan aciz olduğu gibi kainatın hiçbir zerresini yaratmaya da kadir değildir. Bütün alemleri yaratan, yöneten, bu düzen üzere devamını sağlayan ancak Allah'u u Teala'dır. İnsanın iki cihan saadetine kavuşabilmesi için, hem kendisini hem bütün alemleri yaratan Allahü Teala'nın bozulmaz nizamı olan din-i mübin İslam'ın tüm emir ve yasaklarına riayet etmesi lazımdır. İnsan nefsine uyarsa, şeytana kapılırsa, birbirine efendim akıl fikir vermeye kalkarsa, vahye dayanmayan, Allahu Teala hazetlerinden gelen hidayet rehberine bakılmadan kendi kendine kendi düzenini kurmaya kalkarsa yanlış yapar. Fesada düşer. Neden? Çünkü insan istikbalde karşılaşacağı şeyleri bilemez. Gelecekte olacakları ancak Allah bilir. E şimdi insan neye göre bir düzenleme yapıyor? Yani hem bugün için hem yarın hem gelecek kaç sene sonrası için çoluğunun, çocuğunun, toplumun, vatanı, milletin neyse saadet ve selameti için bir takım düzenlemeler yapmak zorundadır. Caydırıcı cezalar koymak zorundadır. Efendim insanları bazı teşvik etmek durumundadır. Evet. Bunların hepsinin içindir. İleride karşılaşılacak tek tehlikelere karşı tedbir almak içindir. E şimdi Allahu Teala'dan başka geleceği bilen var mı? Yok. E peki Allahu Teala'dan başka neyin ne olacağını bilen yokken yarın ne olacağını bilmezsin. Şu anda bile neler olduğundan haberin yok dünyada. Kendi bulunduğun yerde odadaki kaç sinek olduğunu bile bildiğin yok. Bazı gerek kafandaki bit pireten bile haberin yok. İçindeki damarlarından, bağırsaklarından ciğerin, böbreğin, talahın, neren, nasıl çalışıyor efendim, veya hangi yerin tıkanmış ondan bile haberin yok mesela. Ya, bu kadar aciz bir insansın. Sen hem kendini yöneteceksin hem dünyayı yöneteceksin. E tabii ki senin için toslamak kaçınılmazdır. Sen duvara toslayacaksın. Ama allah Teala öyle midir? Her şeyi biliyor. Geçmişi biliyor. Şu anı biliyor. Geleceği biliyor. Hatasız biliyor. Yanılma payı yok. O bir kitap gönderdi, işte onun kitabına ve o bir Rasul gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun beyanlarına, hadis-i şeriflerine uymaktan başka çare yok. Onun için yeryüzünde fesat çıkarmayın ne demek? İslam'a uymayan hareketleri bırakın demek. Peygamber aleyhine sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Papa'nın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret içeren, ee, sözleri söylemesi veya nakletmesi nedir? En büyük ifsat. Bak on üzerine dünya işle aleminde Bu kadar olaylar oldu, insanlar yaralandı, ne kadar insanlar öldü, gösteriler, yürüyüşler. E ne lüzum var sen, milletin kutsalına saldırıyorsun canım. Allah Teala Müslümanlara, velate subbuddiine de uneminduunilla feesubullah adem biqiru ilm. Sakın onların taptığı putlara sönmeyin diyor. Lat'a <gülüyor> uzaya şuna buna sönmeyin. Neden? Çünkü onlar da haddi aşarlar, bilgisizce Allah'a söverler haşa ve kelle. E şimdi bir adamı efendim puta tapan müşrik bir adam da olsa onun putuna hakaret ederek efendim Allah'a sövdürmek hikmet midir? Salah mıdır, ıslah mıdır? Değildir efendim. Fesattır, ifsattır. E şimdi Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu teala aleyhi sellem, ve sellem tes Anana babana sövdürme diyor. E şimdi tabi bu diğer hadis-i şeriflerde kişinin Anne babasına sövmesi en büyük günahlardan sayılınca Sahabe-i Keram Vel valide valideyi adam anasına babasına söver mi ya Resulullah? Naam evet söver. Nasıl? bu eber ve Başka bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Anasına söver, o da onun anasına söver. E şimdi kim sövdürmüş oldu kendi anasına? Başkasının anasına babasına söven? E sövdürmeyin diyor. E şimdi dolayısıyla sen biz İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. Onda da peygamberimiz olarak biliyoruz. Mesela e bütün e, Allahü Teala indirdiği kitaplara inanıyoruz. Gönderdiği peygamberlere inanıyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Fesat çıkartmıyoruz. E sen şimdi kalkıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim şer getirdi, fitne yaptı, fesat yaptı. Şöyle yaptı, böyle yaptı diyorsun. Yalan, yanlış, uydurma, iftira. E efendim, milleti birbirine katıyorsun. Bu olacak iş midir ya? İşte bu fesat. Bozgunculuk buna derler. Şimdi Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Fesat ve ifsat hakkında birçok ahat kerimelerde örnekler vermiş. Mesela Semud kavminin Salih Aleyhisselam'ın ümmetidir. Yaptıklarını beyan ediyor. Onlar mesela Salih Aleyhisselam'dan bir, bir mucize istediler. Kendisine iman etmeleri için şarkoştular. Dediler ki bir kaya gösterdiler. İşte bu kayadan on aylık yüklü deve çıkaracaksın. Kayanın içinden çıkacak. On aylık yüklü deve ve çıkar çıkmaz da Kendisi kadar bir deve doğuracak yani öyle bir acayip ilginç teklif ki e Allah her şeye kadir canım ama mevlada o kayadan kaya böyle hamile kadın doğum yapacak gibi sallana sallana birden bir açıldı içinden on aylık yüklü deve çıktı. Kur'an ağzıymış şu an bu deveden bahseder. Nakatullah Allah'ın devesi olarak da özel bir kendisine şeref atfeder. Birçok ayet kerimelerde Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Şimdi zaten illa Kur'an-ı Kerim'de olmasa da hadis-i şeriflerde de olsa aynı inanılması gereken bir meseledir. Ama şimdi bizim milletimiz hemen Kur'an'da var mı, Kur'an'da var mı diye sormaya başladılar. Bu da büyük bir cahillik göstergesidir. Çünkü her şey Kur'an'da aranmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ın iki misli fazla hadis vardır. Bunlar da hep Allah'ın vahiyleridir. Ama bu Kur'an'da vardır yani. E şimdi ondan sonra deve, tabii Allah'ın kudretten yaratmış olduğu deve çok su içiyor. Bunlar da biraz su e, böyle bir mucize istediler Yine de inanmadılar İnanmayınca Allah da verdi belalarını e, Bu sefer o deve Yavrusu da beraber işte kendi kadar büyük e, Bu sefer e, ne olacak e, Bunların su ihtiyaçları oldu Kuyruk oldular suyun başında Kuyunun başında falan sıkıntı çektiler E kalktılar efendim e, Dedikodu fitne fesat ne yapalım Bu deveyi keselim e, Allah'ın devesini kesersen Allah da senin kafanı keser Allah da onları helak etti Bu çok geçer Kur'an Ve kâne fil medîne titis'atü o şehirde Hicir şehri dokuz kişi vardı Allahu Teala buyuruyor. Özellikle dokuz kişi beyan ediyor tabi. Hepsi kafir ama bu dokuz kişi yufsidu nefil arbi velayusluhun. Yer yüzünde bozgunculuk yaparlar hiç düzen kurmaya çalışmazlar. İşte bunlar Peygamberin aleyhine giden, Allah'ın gönderdiği mucizenin aleyhine giden, Allahu Teala ve tekdes hazretlerinin Celle Şahinu Celle Celalu emirlerine. Yasaklarına karşı hareket başlatan Fesat çıkartmış olur İslah etmiş olmaz Bu bir misal Kur'an-ı Kerim'de Demin anlattığım manalar açısından örnek teşkil edecek Mesela Firavun Firavun'un yaptıkları Kur'an-ı Kerim'de çok geçer Firavun neler yapmıştır Estaizubillah İnne firavuni ala fil ard Firavun yeryüzünde yükseklik taslamıştır İlahlık taslamıştır Efendim? Ya ilahlık taslanır mı ya? ''Ene rabbükümül âlâ'' ''Bensin en yüce Rabbinizim'' diyor. Bu denecek bir şey midir? E şimdi diyorlar ki papalar yanılmaz, yanıltılmaz. Neymiş? İlahmış. E nasıl ilah olacak ya? Yemek yiyor, su içiyor, abdest bozuyor. Böyle ilah olur mu? İşte o İsa Selamı temsil ediyormuş, İsa Aleyhisselam Allah'ı temsil ediyormuş. Ve öyle bir zincirleme trafik kazasıyla adamlar dinden imandan çıkmışlar. Olur mu böyle bir şey ya? Bir kul ilah olur mu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz, kainatın efendisi, bu kadar mucize sahibi ama... Yine ne bu ne mane beşerim Ben sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Allah Teala ona böyle buyurmasın emrediyor. Sen bir kula ilahlık payesi verebilir misin? Nasıl ilah olacak? Adam ilahmış. Tövbe ya Rabbel âlemin. Onda ulûhiyet vasfı varmış. Şöyleymiş, böyleymiş saydılar, töktüler, neler anlattılar. Yeryüzünde yükseklik tasladı. Ululuk tasladı. Olmayan vasıfları kendisine takıştırdı, yakıştırdı. Ve cehaletle şeyan Firavun ne yaptı? İnsanları gruplara ayırdı İnsanları bölmek İnsanları efendim zengin fakir Amir memur Efendim güzel çirkin ve şair vasıflarla Ayırmak soylu Soysuz şu millet bu millet ayrım yapmak Bunlar fesat E ne olacak firavun hanedanından olan kıptiler Elleri sıcaktan soğuk suya değmeyecek Hiçbir iş yapmayacaklar Onlar ağa İsrailoğulları o zaman köleydi Şimdi milletin dünyanın başına bela olmuşlar. Bakmayın o zaman köleydiler Firavun'un hükmü altında. Onları en zor işlerde kullanıyor. <gülüyor> İçlerinden bir grubu zayıf tutuyor, horluyor, hakir görüyor. İşte İsrail oğullarını. <gülüyor> oğullarını boğazlıyor. Neymiş işte bir falcı, büyücü demiş ona ki işte bir çocuk doğacak. İsrail oğullarında senin tacını, tahtını başına geçirecek. E doğru. O zaman kâinlere şeytanlar haber getiriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilmesinden sonra gök kapıları kainlere kapandı. Hiçbir e, hırsızlama da olsa meleklerden e, bir şey çalamadılar. Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Safa suresinde vs. surelerde. O zaman kainler bazı doğru haberler verebiliyorlardı. Şeytanların kendilerine getirdikleri nispette bir doğruya da bin yalan katıyorlardı öyle. Yutturuyorlardı. Ama hakikaten çıktı Musa aleyhi ve sellem e, firavunu helak etti. E ne olacak işte e, o zaman e, kimse... Hanımıyla birleşmeyecek. E nasıl olur? Kaç yüz bin İsrail oğulları var. E o zaman efendim madem öyle çocuklarınız kontrol edilecek. Doğum yapar yapmaz bakılacak. Oğlansa kesilecek. Vessehinisahum. <gülüyor> kızsa sağ bırakılacak. Bunlar hep önümüzdeki derslerimizde çok tafsilatla dinleyeceksiniz. E şimdi insanların çocukları kesilir mi ya? E, kızlar kalsın çünkü onlar bize hizmet edecek. Oğlanlar öldürelim çünkü onlardan ne olacak işte e, bir, bir çocuk doğacak onun için o doğmasın. Ya Allah seni Helak etmeyi, bir çocuğun doğmasını, yaşamasını, büyümesini, peygamber olmasını murat ettiysek Musa aleyhisselam hakkında, sahane, bir sene on sonra baktı olmuyor, bu sefer e, dediler ki kadınlar erişi yapamıyor, işte efendim bu oğullarını da sen kesiyorsun dediler, İsrail oğulları sen a ben inekleri kimse hesabı adam kalmayacak ortada, e, bir nesil sonra biz kendimiz kendi işimizi yapmaya başlayacağız, Firavun'a dediler, o zaman dedi tamam bir sene kesim senesi olsun bir sene, Ba bağışlama seniz sanki inek kesiyor ya bu İsrail oğullarını böyle o çocuklarını erkek çocuklarını hep kestirdi. E fesatçı çünkü Firavun. Olur mu yani? Bir insanın çoluğu çocuğu kesilebilir mi? Bunun neslinden böyle bir şey gelecek. Ben rüya gördüm insana zarar verelim böyle bir şey olur mu ya falan büyülen. İnnehu kâne el müfsidîn Allah buyuruyor. Çünkü Firavun fesatçılardandı. Şimdi bu ayetten anla bakalım şimdi. Gurur taslamak, kibir yapmak olmadığı vasıfları kendine takmak, insanları bölmek, bölücülük yapmak, ondan sonra bazı insanları horakir görmek, ağır işleri onlara yüklemek, efendim bazı insanları soylu görüp soylu ilan edip onları yüceltmek, bazı insanları alçaltmak bunlar fesat. Fesada örnek çok. Allahü Teala Hazretleri Firavun denizde boğulurken ben de Müslümanlardanım. Ben eminel ben de Müslümanlardanım. Tamam, şimdi iman ettim benim canım bağışla dediğinde Cevaben ne buyurdu? Alane, şimdi mi? Ve ve kün müfsidin. Daha önce isyan etmiştin ve fesat çıkaranlardan olmuştun. İşte dünyanın düzenini bozmuştun, insanları huzurunu bozmuştun, insanlara zarar vermiştin diye kendisine cevap verdi. Onun için bu başkalarına taalluk eden, halka, topluma, insanlara zarar veren e, muameleler hakikaten allah Teala Hazretleri kendi haklarını bağışlasa da tabi kul haklarını e, niye bağışlamıyor? Niçin kullardan helallık alınmasını, e, verilen zararların telafisini, gasp edilen çalınan malların iadesi gibi birçok şartlar Rabbimiz Tebarek Teala koyuyor? Tevbe için şart koyuyor bunları kul hakları hususunda. Çünkü fesat başkasına tealluk ediyor İnsanlara zarar veriyor İnsanlara suçsuz adama iftira atıyor Efendim geliyor haks, görmediği şeye ben şahidim gördüm diye Para alıp şahitlik yapıyor Ondan sonra gördüğü bir şeyde gel kardeşim şahitlik yap Bak kim kimi öldürür sen gördün burada bu adam bunu öldürdü O adam koşuyor onu tehdit diyor veya para veriyor e Geliyor ben görmedim diyor şahitliği gizliyor mesela Bunlar fesat İslam'ın bütün yasakları fesat Hangi fesatlar varsa İslam onları yasakladı. E sen onun için haram işlediğin zaman, günah işlediğin zaman fesat işliyorsun. Büyü, sihir, gözle görünmez, elle tutulmaz bir şey gibi zannediliyor. Halbuki ehli sünnete göre hakikati var. Çünkü neden? Kur'an-ı Zimşan'da Mevla Teala sihirden bahsediyor. Ve yeteallemune minumâ mâ bi bi'beynel meri ve zevcihî kişiyle eşinin arasını ayıracakları Büyü öğreniyorlardı diye beyan ediyor Bakara suresinde. E bak demek Allah sebep ediyor. Adam da o büyü yaparaktan adamla hanımını boşattırıyor birbirinde. Ona ona çirkin göster. E bunları yaratan kim? Allahu Teala. Ama Allahu Teala imtihan olsun diye insan istediği şeyi yaratıyor. Allah Teala kendi istediğini yaratacak olsa kimseden günah sadır olmaz. Herkes cennetlik olur ama öyle de imtihan olmaz. Onun için Rabbimiz herkese hür irade vermiş. Bir cüzi de olsa kudret vermiş. İnsan ne yönde e, iradesini, kudretini sarf ediyorsa Allah Teala da mecbur olmadığı halde imtihan hikmetine binaen onu kendisine halk ediyor, yaratıyor. Dolayısıyla mesul olan kuldur sebep olduğu için. He? Sihir yok mu var? Cazibecilik değildir. Haramdır, en büyük günahdır, en büyük fesattır. Musa aleyhisselam'ı karşısına çıkarttı bütün büyücüler Firavun. Felemen <gülüyor> mal Hepsi hünerlerini ortaya attılar. Kale Musa bir sihir. Organları, efendim halatları yağlamışlar, civalamışlar, boyalamışlar. İki vadi arasını böyle baksan gözünün önünde sanki vadi ejderha kaynıyor. Göz boğacılık, sihir. O zaman çok ilerideydi. Şimdi o kadar ileri değil. Ama şimdi de tabi uzantıları var. Bu sizin yaptığınız iş bir büyüdür. İnne Allah'a seyyub Allah onu bozacak dedi. Allah bozguncuların işini yoluna koymaz yürütmez kime dedi burada bozguncular fesatçılar diye büyücülere dedi sonra o büyücüler iman etti elhamdülillah hepsi arifi billah oldular bir anda Allah'ı bilen velilere ilhak oldular Musa aleyhisselamın sahabesine kavuştular elhamdülillah sahabesi olması şerefine nail oldular e şimdi büyü yaptın adamın karısıyla karıyla kocanın arasını ayırdın. On sonra, e ben bu kızı seviyordum işte bana vermediler. Verdiler başkasına. Bana yar olmadı. Ona da yar olmasın. Bir büyü yaptırayım. Araları düzen. Yahu yapma. Haramdır, günahtır. Dinden imandan olsun. Son nefesinde Allah muhafaza kafir ölürsün yahu. Tamam. Tamam. Aşk insanın elinde değildir. Kalp hakikaten insan kalbine malik değildir. Ama e, ne yapalım şimdi canım? Allah'ın kaderi budur. İnsan her sevdiğiyle evlenecek hali yok. Ben aşıkı Şeyde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir insan birine aşık olsa sevse fakat bunu içinde gizlese, evlenemese, imkan olmasa, hiçbir zarar ziyan vermese, içine atsa, böylece de efendim, bu sevgiyle ölse şehit olarak ölür. Tabi allah Teala e, dünyada insana verdiği her bir sıkıntıda, e, sıkıntıya karşılık ahirette büyük dereceler veriyor. Kimceği Allah Teala efendim boşuna zarara uğratmaz. Hastalık verirse günahına kefaret, cennette dereceni yükseltiyor. Efendim bir, bir aşk verdi. Aşkta büyük şeydir tabi İnsan sever, ulaşamaz. Meşru yoldan tabi insan evlenebilse, şey yapsa, birleşebilse, sevdiğiyle buluşabilse bu ne nimettir? Ama evlenemiyorsun diye gayrimeşru ilişkiler olur mu? Gizli gizli kaçamaklar olur mu? Metres tutmak olur mu? Evet evli adam karşısında gizli buluşmak olur mu? Bunlar haram, fesat, ifsat. Ya bu sefer efendim adamdan soğutayım, onu boşalttırayım, büyü yapayım, yaptırayım, bilmem. Bunlar fesat. Ne fil sidiyovlar? Yerde fesat çıkartmayın. Bunun örnekleri çok. Ee, Karun'un yaptı. Allah Teala azizleri. Karun Musa alemın amcası'nın oğlu. Tevrat'ı ezbere bilen 50, 60, 70 kişiden o seçilmiş 70'er e acil 70 kişiden biri. Mevlânâ'ın kelamını işitti. Bu derece, efendim. Fazileti erdi halde sonradan sapıttı. Sapıttı hadi diyelim kendine rücu eden bir zarar değil. insanları karıştıracak bir ziyan. Ne yapıyor? Fahişe bir kadına para teklif ediyor. Ben diyor İsrailoğullarını toplayacağım. E, seni de şahit diye çağıracağım. Sen de çıkacak diyeceksin ki Musa benimle zina etti. Kadına bunu deditirecek. Bütün milletin gözünden Musa Aleyhisselam'ı düşürecek. Allah'ın peygamberi. E derdi ne? E derdi Musa Aleyhisselam zekat istemiş ondan. E zekat Allah'ın emri peygamberler bu zekatı getirdiler. Ver fakirlere fakirler. Fak fakirleri yedirmezsen, doyurmazsan, zekat sadaka kurumlarını işletmezsen, fakirler aç kalırsa eşkıya olur. Ondan sonra ne sa malın sana yarar ne kimseye yarar. Saldırırlar. Malın mülkün yağma ederler, gasp ederler, kapkaç ederler. Tabi zekat sadaka fitre bu hayır kurumlarını İslam niye teşvik ediyor? Sosyal patlama olmasın diye. Bunda anlamayacak ne var? O zaman da zekat kırkta bir değil. Binde bir. Ama Karun'da öyle mal öyle hazine var ki hani Karun gibi zengin derler. Oo. Hazinelerin anahtarlarını diyor Kur'an. Develer topluluğu. Bir deve, bir sürü deve hem de güçlü deve, cılız deve değil. Güçlü develerden oluşan bir grup deve anahtarlarını zor taşır diyor. Her taraf hazine dol, battıkça batıyor yedi dibine. Hala devam ediyor batması. Karının hazineleri. E binde biri tabii çok geliyor adama. E şimdi adama 40/1, 100 milyon tutuyor ceket. E kolaylıkla 100 milyonu veriyor. E, yarın parası arttığı zaman da 1 milyar oldu mu? Daha zor geliyor. E 40 milyar oldu adam ya 40 milyarı nasıl vereceğim? E 40 milyar zekatın olduğuna göre malın ne kadar? Be adam insafsızlık etme de, malın ne kadar arttı ki 40/1'i 40 milyar oldu? Onu düşünen yok. Tabii çoğaldıkça rakam. E adam diyor ki, e, benim zekatım bir trilyon kardeşim bunu nasıl vereyim? E be adam ben sana mı acıyayım şimdi? Bir trilyon zekatın varsa bunun demek ki senin 40 trilyon borcun hariç, zaruri asli ihtiyacın hariç, yediğin içtiğin bindiğin gezdiğin hepsi hariç. Sırf kuru baran efendim nakidin neyse satılık malın var demek ya. Neyini açacağım senin? Ver fakirlere. Millet aç geziyor. Ama vermiyor. E tamam vermiyorsun Allah cezanı versin diyelim ahirette karşılığını görürsün. Ben ne yapacağım? Ha, Şimdi ben zekatı vermiyorum ama sen beni milletin gözünden düşürüyorsun veyahut da bana ikide bir zekat ver diyorsun ya. Evet. Seni ben bir karalamam lazım. Bir lekelemem lazım. Milletin gözünden seni düşürmek için bir oyun yapayım. Bir fesat. Bir ifsat. Ondan sonra millet A Bu hoca bozuk adammış. Musa Aleyhisselam'a aynısını yapacak. Onun için Musa aleyhisselam, topluluğun arasına girdi, bir de baktı milleti toplamış, kadını da çıkartmış. Efendim, Musa benimle zina et dedi, Musa aleyhisselam dedi. Ve kadın Allah'tan kork dedi ya, ben seninle nerede bir araya gelmişim, görüşmüşüm, tek başına buluşmuşum, konuşmuşum ya. Bana Tevrat'ı indiren Allah adına Celle Celal. sana ant veriyorum doğruyu konuşacak mısın? Deyince kadın tabii korktu, titredi, ürperdi, Musa aleyhisselamın da mucizeleri sabit olduğu için Baktı ki başıma bela gelecek. Dedi ki yok dedi bu bana para teklif etti. senle zina etmemi söylememi milletin önüne çıkıp da e, diye bana e, para teklif etti. Sen beris senin bir suçun yok. Sen benle zina etmiş değilsin deyince. Tabi Musa a.s da. Erdu <gülüyor> toprak yut bunu dedi. Ve Karun'u yerin dibine batırdı. Uzun kısa inşallah önümüzdeki derslerde gelecek. Ama ve la tebghil fesade fil ard. <gülüyor> Karun'a nasihat ederken ne diyor? Allah sana bu kadar mal verdi Mülk verdi Dünyanı da ahiretini de kazanacağın yerde Sen iki cihanını da batırıyorsun Allah'ın verdiği imkanlar içerisinde Ahiret yurdunu Kazanmayı ara Öyle ya şimdi Fakir hacca gidemiyor Tamam Allah onu da aşağı tutmuyor Hacca gidemiyorsa da hac sevabı veriyor ona Burada da verir Allah Parası olmayana haç farz değil Ama şimdi sana diyelim Allah para verdi, ezekat ver. Allah para verdi, kurban kes. Allah para verdi, hacca git. Allah para verdi, sadaka ver. Ahireti kazan mesela. E sen ne yapıyorsun? O paralarla yiyeyim, içeyim, gezeyim. Haramlara harcayayım. Fakir fukaranın hakkını gasp edeyim. Ondan sonra dünyada da sonunda fakir öleyim. Ahirette de cehennemi boylayayım. Allah'ın verdiği imkanlar içinde ahiret yurdunu ara. Ve lütfen size nasipi gemini et dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Dünyadan nasibin bir kefen. Cepsiz bir kefenle mezara konulacaksın. O da herkese nasip olmaz. Nice kefensiz de, param paramparça olanlar var kurda kuşa. Denizdeki hamsilere, balıklara yem olanlar var. Ne kadar zengin olsan, Karun kadar zengin olsan, sonun toprak. Allah sana ne kadar iyilikler etti. E sen de Allah'ın kulağına iyilikler. Bulun. Ve la tebghil fesade fil Yeryüzünde fesat çıkarmayı arama, bozgunculukla dolaşma, Allah'ın peygamberine dalaşma, Allah'ın dinine kitabına karşı harekete geçme. İnnellâhı lâ yuhibbul Mufsidin. Allah bozgunculuk yapanları sevmez, sevmediğini de dünyada ve ahirette saadet yollarına iletmez. Felaket yollarına sürükler. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz değil mi? Yeryüzünde fesat çıkartmayın. Ayetin tefsirinde örnek olabilecek konular. Son duamızda yine bu imanı, bu Kur'an'ı, bu ezanı, bu namazı nasip eden Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Rabbimizden nimetimizin tamamını ve devamını niyaz ediyoruz. Amin diyen dillerinize rahmetler, hayırlar, bereketler, dinlediğiniz her yere nurlar, feyizler niyaz ediyoruz. Amin. teslimen rabbil alamin. rabbil alamin. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü